Eser Gurbet Hikayeleri Refik Halit Karay Güneş çoktan batmıştır. Fakat çiftlik yine sabah oluyormuş gibi... ...coşkunluğunu kaybetmeyen bir aydınlık içinde... ...kuş cıvıltılarıyla dolu, gölgesiz, üzüntüsüzdür. Sıcak iklimlerin akşamlarında aslında bizim sabahları duyduğumuz bir gönül açıklığı... ...daha doğrusu bir yaşama, rahata giriş mutluluğu vardır. Gözlerinizin çığ ışıktan ve göğsünüzün nefes darlığından kurtulacağını düşünerek bir şeyler yapmak... Bir zevke hazırlanmak istersiniz. Ben de emirlerine dam üstünde nargilemi hazırlatmıştım. Kahvemi bekliyordum. Birden avluya dört atlı girdi. Dört silahlı bedevi. Bu dediğim tarihte Sultan Hamid'in Suriye'deki çöl çiftliklerinden birinde müdürdü. O zamanlar böyle yerlere subaylardan kahya, askerlerden koruyucu gönderilirdi. Aşiret Araplarının akınlarına karşı koymak için. Gelenlerin en yaşlısı kısrağından inip karşıma dikildi. Sordum. Hayrola ya şey? Sorun her zaman olan işlerden. İki aşiret bir gazbe sırasında çarpışmışlar. Bu dört kişi güç bela baskından kurtulup bana sığınmış geceyi geçirmek istiyorlar. Bir aralık karşımdaki gencin birisi hafifçe inledi. Şeyh sordu. Hasta mısın? Aynen. Yaralı mısın? Sanırım. Ve omzunu işaret etti. Ere seslenip feneri getirdim. Oralarda fener ve lamba. Ancak böyle işlerde önemli nedenler oldukça kullanılır. Ay olmasa da yıldızlar yakından parıldaşır. Yıldızlar bile örtülse yine gökte ışık yerine geçen cila Ve Bedevinin sırtına baktık. Sol tarafından bir kurşun yemiş. Yaralı Bedevi... Ertesi gün misafir olduğu o mekandan ayrılırken Türk subayının elini öper ve paşam şu bindiğim kısrağım gebedir, yavrusuz senindir der. Paşa dediği ben daha o zaman temendim fakat bedevinin gözünde bir Türk subayı her zaman paşadır. Siz otağı görmediniz. Evet söylemeyi unuttum. Olaydan üç yıl sonra. Merhaba sevgili dinleyenler, programımıza Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı yazar ve gazetecilerimizden Refik Halit Karay'ın Gurbet Hikayeleri adlı eserinin Yara adlı hikayesinden örnek bir bölümle başladık. Milli Mücadele Aleyhine yazdığı yazılar nedeniyle 15 yıl yurt dışında çıkmak zorunda kalır ve oralarda edindiği izlenimlerini yansıttığı gurbet hikayelerini yazar. Bu programımızda sizlere yazarın bu eserini tanıtacağız. Refik Halit Karay, 1888'de İstanbul'da doğar. Vezneciler'de Şemsül ül Marif ve Göztepe'de Taş Mektep'te öğrenim görür. Özel ders alır. Galatasaray Lisesi'ni bitirir. Giriş sınavını kazandığı hukuk mektebine başlar ama yarıda bırakır. Maliye merkez kalemine katip olarak girer. Daha sonra gazetecilik hayatına atılır. 1908'de Servet-i Füyün'ün dergisine çevriler yapıyor. Tercümanı hakikatte çalışıyordu. Daha sonra fecraati topluluğuna katılır. Vakit, tasvire efkar ve zaman gazetelerinde makaleleri yayımlanır. Son havadis adıyla bir gazete kurar. Ancak gazeteyi 15 sayı yayımlayabilir Refik Ali Karay. Bu gazete kapanınca Sadayi Millet gazetesine geçer. Aynı zamanda Kalem ve Cem Mizah dergilerine kirpi takma adı altında yazılar yazması ününü genişletir. Refik Halit Karay'ın mizahçı yanı gittikçe gelişip ortaya çıkar. 1913'te İttihat ve Terakki Hükümeti'nce Sinop'a gönderilir. Döndükten sonra 1918'de Robert Kolej'de Türkçe öğretmenliği yapar. Damat Ferit Paşa'nın dostluğu sayesinde eden hemen sonra Hürriyet ve İtlam Fırkası'na katılır. Posta ve Telgraf Umum Müdürü olarak görevlendirilir. Ayde'de mizah dergisini çıkarır ömrünün son yıllarını yazarak ve gazetecilik yaparak geçirir. 18 Temmuz 1965'te İstanbul'da yaşamını yitirir. Refik Halit Karay'ın Gurbet Hikayeleri ve Memleket Hikayeleri adlı iki hikaye kitabından başka 22 romanı vardır. İstanbul'un iç yüzü, sürgün, Anahtar, bu bizim hayatımız, yer altında dünya var, dişi örümcek, bugünün saraylısı, karlı dağdaki ateş, yerini seven fidan, yüzen bahçe romanlarından bazılarıdır. Romanlarında kısa sade cümleler kurarken, çok zengin bir kelime dağarcığı vardır. Refik Halit Karay, klasik roman tekniğinde eserlerini yazar ama tek düzeliğe düşmez. Gazetecilik mesleğini sürdürürken 1931'den 1944'e kadar yazdığı fıkra türündeki eserlerini ise Bir İçim Su, Bir Avuç Saçma, İlk Adım, Üç Nesil Üç Hayat, Makyajlı Kadın, Tanrıya Şikayet adlı kitaplarında toplar Refik Halit Karay. Bu eserlerinin yanı sıra mizah ve hiciv alanında da birçok eser ortaya koyar sanatçımız. Bu eserlerini şöyle sıralayabiliriz. Sakın aldanma, inanma, kanma. Kirpi'nin dedikleri, Ago Paşa'nın hatıratı, ay peşinde tanıdıklarım ve guguklu saattir. Edebiyatımızın hemen her dalında eser ortaya koyar yazarımız. Bunların yanı sıra bir tiyatro eseri ve iki tane de anı kitabı vardır Refik Halit Karay'ın. Refik Halit Karay, Yeni Lisan akımının tutunmasında önemli payı bulunan, konuşma dilini yazılarında büyük ustalıkla uygulayan bir yazardır. Hikayeleriyle romanlarında renkli bir görgü ve gözlem zenginliği göze çarpar. Hikaye ve romanlarında çoğunlukla aile üstünde durur. Hiçbir belli teze bağlanmaksızın sağlam bir teknikle başarılı çevre tasvirleri içerisinde nefis bir üslupla olayları anlatır. Şimdi... Refik Halit sizlere tanıttığımız Gurbet Hikayeleri eserindeki Zincir adlı hikayesinden bu tarzını örnekleyen bir bölüm dinleyelim. İşsiz güçsüz kaldığım gurbet ellerinde köşe Penceren, kendimce Abdülhak Hamid'in kürsü temaşası yerine geçerdi. Yabancı memleketlerde bir kasabaya sokulup uzun süre yaşamaktaki ezginliğin ne olduğunu bilir misiniz? Beş on gün çarşı sokak gezdikten sonra... ...tanıdık yüz, alışabileceğiniz yer bulamamaktan bezer... ...odanıza girer, yalnızlığın içine sinersiniz. Çam dallarında sallanan bir tırtık torbası gibi... ...kafanızın içi durmadan, gece gündüz kıvrılıp bükülen... ...soğuk uyarımlı düşüncelerle dolu, kımıltılı, ağır, yüklüdür. Can sıkıntısının bir sesi vardır. Bunu ancak böyle bir zamanda o gurbet olasında duyarsınız... Eski mobilyaların tahtalarını dişleyen gizli kurtların sürekli çıkardığı kemirici, işleyici sesi işitirsiniz ve oyduğu delikten incecik tozların içinize biriktiğini duyarsınız. Eğer iradesiz bir adamsanız az zamanda çürüyüp çökmeniz pek olağandır. Ben çökmemek için köşe penceresinden ayrılmazdım, köşe penceresinden dünyayı seyrederdim. Küşe penceresinden dünyayı seyretmek abartılı bir fikir gibi görünebilir. Bir pencere sonunda bir sokağa, birkaç sokağa görebilir. Bir sokaksa dünyanın kaç milyarda birini. Fakat böyle düşünmemeli. Büyük okyanustan aldığımız bir bardak su, o geniş denizin trilyonda biri değildir. Ama bütün o ulu denizde bulunan elemanların bu mini mini kadide tam bir bileşimi vardır. Hatta kadife de gerek yok. Bir damlası bile deniz üzerine bize bilimsel bir düşünce vermeye yetişir. Başka yönden düşünülürse okyanusu bir bardak veya kaşık içinde daha güvenli, daha gerçek olarak görebilir. Azı ve ufağı incelemek elbette çoğu ve büyüğü tepkikten kolaydır. Kolay ve doğrudur. Köşe penceresini işte ben bu bakımdan insan çevresinin bir damlası üstüne çevrilmiş bir mikroskop camı sayarım. Baktığınızı sanki büyütür. Gözlem evleri nasıl göklere ve yıldızlara bakmak için havaya uzanmış birer ilim gözü ise... ...köşe pencereleri de yeri ve yerde yaşayanları seyre yarar. Yere eğilmiş birer deney gözlüydür. Onun içindir ki pencereden sokağa ve kendimize bakmayı göğe dalıp kalmaya eğilirim. Az önce sizlere sunduğumuz metindeki gibi Refik Halit Karay, roman ve hikayelerinde ne çok karamsar ne de çok iyimser bir üslup izler. İç gözlemde oldukça zayıf, dış gözlemde çok kuvvetli bir ressam-yazar özelliği gösterir. Sürükleyici olayları ilgi çekici tiplerle kimi zamanda geniş bir coğrafya içerisinde, renkli, kokulu, binbir benzetme ve zeka oyunlarıyla hikaye ve romanlarını bize sunar yazar. Şimdi Refik Halit Karay'ın sizlere tanıttığımız Gurbet Hikayeleri eserindeki Güneş adlı hikayesinden bu yönünü bize örnekleyen bir alıntı dinleyelim. Şambadat arasında işleyen İngiliz şirketinin otogarındayız. Çölü geçiyoruz. Bir tanıdık yolcu okuduğu gazetesini elinden bıraktı, bize döndü dedi ki... Buz denizindeki son Rus araştırmasından sonra dünya yüzünde bilinmeyen yer kalmamış. Aramızda ticaret için Irak'a giden... ...yeni tanıştığımız yaşlı bir Osmanlı subayı vardı. Otogar'ın kalın kesme camları ardından... ...boş sinema şeridi gibi kayıp giden kumlu düzlüklere dalmış... ...o zamana kadar söze karışmamıştı. Birden başını çevirdi. Öyle sanırlar dedi. Oysa ki daha öğrenmediğimiz ne tür yerler... ...ne biçim insanlar vardır. Hem de çok uzaklarda, kutuplarda ve okyanus adalarında değil. Buralarda... Nah, şu çöllerin ardında Arabistan içinde. Arabistan inanınız tam olarak bilinen karış karış gezilmiş bir yer sayılmaz. Ancak geçen dünya savaşında bazı araştırmalar yapılmış gene de tamamlanamamıştır. Ya benim dolaştığım sıralarda içerileri alabildiğine bilinmez topraklardan oluşuyordu. Avrupalı ayağa basmamış bir haritasız dünya kıyısıydı. ...hepimizin kendisini dinlemek istediğimizi görünce anlatmaya başladı. O sıra hünkâr yaveriydi, gençti. Atatürk'ün ilk subay çıktığı zamana ait resimlerinde bilirsiniz ya. Redingot biçimi uzun etekli setre, ay yıldızlı parlak sarı düğmeler... ...sırma püsküllü ve koca kavzalı kılıç... ...adım attıkça tir tir titreten apoletler. Sonra uçları bükülü kalıptan çıkma bıyıklar... ...yine kalıbı yerinde fes... İşte ben öyle giyinmiştim. Evet, sizlere tanıttığımız Refik Halit Karay'ın gurbet hikayelerindeki Güneş adlı hikayesinin devamını kitabı elinize alıp okumak artık size kalıyor. Refik Halit Karay, hikayelerinde günlük hayatı dile getirir. Kimi zamanda hayatın gününç yanlarını karikatürize eder. Eserlerinde sosyal hayattaki çarpıklıkları nükteli bir biçimde anlatır. Aynı zamanda mizah, eleştiri ve hiciv eserlerinde önemli yer tutar. Hikayelerinde şahıslara kendi sosyal çevreleri içinde yer verir. Refik Halit Karay, gurbet hikayelerinde Arap ülkelerini ele alırken onun bu üslubu gözümüze çarpar. Ayrıca gurbet hikayelerinde Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinden izlere de rastlamaktayız. Evet, böylelikle hem yerel hem de genel bir kültür anlayışını gurbet hikayelerinde gözlemleyebiliriz. Dilerseniz şimdi onun Eskici adlı hikayesinden size bir bölüm sunalım. Vapur Rıhtımdan kalkıp da Marmara'ya doğru uzaklaşmaya başlayınca... ...yolcuyu geçirmeye gelenler... ...üzerlerinden ağır bir yük kalkmış gibi ferahladılar. Çocukcağız Arabistan'da rahat eder dediler. Hayırlı bir iş yaptıklarına... ...herkesi inandırmış olanların uydurma neşesiyle... ...fakat gönülleri isli evlerine döndüler. Önce babadan yetim kalan küçük Hasan... ...anası da ölünce... ...uzak akrabaları ve konu komşunun yardımıyla... ...halasının yanına, Filistin'in... ...sapa bir kasabasına gönderiliyordu. Hasan vapurda oyalandı. Gırıl gırıl işleyen vinçlere... ...üstleri yazılacak can simitlerine... ...kurutulacak çamaşırlar gibi... ...iplere asılı sandallara... ...vardiya değiştirilirken çalışan kampanaya bakarak çok eğlendi. Beş yaşındaydı, Beltek. tek... ...şirin konuşmalarıyla da güvertede yolcuları epeyce eğlendirmişti. Fakat vapur şuraya buraya uğrayıp bir sürü yolcu bıraktıktan sonra... ...sıcak memleketlere yaklaşınca kendisini bir durgunluk aldı. Kalanlar bilmediği bir dilden konuşuyorlardı... ...ve ona İstanbul'daki gibi ''Hasan gel, Hasan git'' demiyorlardı. Adı değişir gibi olmuştu, ''Hassen'' şekline girmişti. ''Talhun ya Hasan diyorlardı yanlarına gidiyordu. Ruh ya Hasan derlerse uzaklaşıyordu. Hayfa'ya çıktılar ve onu bir trene koydular. Artık ana dili büsbütün işitilmez olmuştu. Hasan köşeye büzüldü, bir şeyler soran olsa da susuyordu. Yanakları pençe pençe, al al olarak susuyordu. Portakal bahçelerine dalmış göğsünde bir katılık Gırtlağında lokmasını yutamamış gibi bir sert düğüm hep susuyordu. Fakat hem tümüyle çiçek açmış hem yemişlerle donanmış güzel ıslak bahçeler de tükendi, zeytinliklerde seyrekleşti. Yamaçlarında keçiler kapkara, beneksiz karaydı. Tüyleri yeni otomobil boyası gibi aynamsı bir cilayla kızgın güneş altında pırıl pırıl yanıyordu. Eskici adlı hikayeden yaptığımız alıntıda beş yaşlarında olan Hasan hem yetim hem öksüz kalmıştır. Bu nedenle İstanbul'daki yakınları Hasan'ı Filistin'deki halasının yanına gönderir. Hasan'ın önce vapur seyahatiyle başlayan yolculuğunda başına neler geldiğini merak ediyor musunuz? Memleket hikayelerinde memleket edebiyatını işleyen yazar, 1940'da yayınlanan gurbet hikayelerinde memleket hasretini somutlaştırmıştır. Yabancılar arasında yaşarken edinilen yabancılaşma ve yalnızlık duygusu, ana dilini kullanma hasreti bu hikayelerin temel konusunu oluşturur. Çok sade, rahat yazılmış hissi veren bu hikayelerin devamını okumak artık siz dinleyenlerimize kalıyor.